o esnada tozu dumana katan derken düşman kuvvetinin ortasına dalan atlar hakkı için ki gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Kendisi de buna şahittir. Ondaki mal hırsı pek şiddetlidir. Peki o insan kendisinin ve malının akıbetini hala bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman